الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن فلا فلاهادي له نشأد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ربّ شرح لي صدري ويصر لي أمري وحلل عقبة من لسان يفقه قولي Allahum alimna ma yanfa'una wuqinna bima 'allamtana ilmen rahmetike ya arhamar <gülüyor> rahimin amma ba'd Evet bütün dinlerin aslı Adem'den Muhammed'e kadar aleyhissalam hepsinin selam üzerine olsun maruf hepiniz biliyorsunuz en habudullah ve ecine bit Allah'a kulluk edin tagut'tan sakınınlar Hepsinin dini buydu Allah beni ve sizi de hakka hidayet etsin. Şunu çok iyi bilmemiz lazım ki habir ve hakim olan Allah, hüküm koyanların en güzeli olan, her şeyi en iyi bilen olan Allah azza ve celle kitabında Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduğu emrettiği tek peygamber İbrahim aleyhisselam'dır. Neden işte bunu irdeleyeceğiz inşallah. Neden bazı Kur'an ayetlerinde Allah azze ve celle'nin diğer müşrik topluluklara İbrahim sizden değildi diye reddettiler verdiğinin sebebini inşallah açıklayacağız. Öncelikle Allah azze ve celle diyor ki Nahl <gülüyor> suresi 120. ayet. İnne <Sessiz> İbrahim kan ummeten lillahi hanife. Şüphesiz İbrahim ganitti. Yani ne demek ganet? Eski derslerde olan kardeşler hatırlasın. Hah, peki. Yok. Bir mana Hanif diğer manası çokça ruku eden çokça sucu eden demek. Yani çokça Allah'a ibadette daimi olan kişi manasındadır. kaniten lillah Hanifen Hanif de ne demek? Biraz sonra İbn Teymiyenin burada Hanif'in tanımı noktasında çok o harika sutlar tanımı gelecek inşallah. Hanif <gân> yani tevhid üzereydi. Valim <gân> ya asla müşriklerden olmalı. Şimdi burada dikkat çekmek istediğim bir nokta var. Ayetin az buçuk Arapça bilen kardeşler dikkat çeksinler. "Valem yaku مِنَ الْمُشْرِكِينَ Lem Arapça'da madi ifade eder değil mi? Yani neyi ifade eder? Geçmişi ifade eder. Yani "Valem yaku مِنَ الْمُشْرِكِينَ O müşriklerden hiç olmadı diyor Allah Azze ve Celle. Geçmişi. Peki asrın mürciyesi ne dediler? Dediler ki İbrahim Aleyhisselam güneşi gördü baktı ki güneş parlıyor çıkıyor dedi ki herhalde Rabbi bu benim Rabbimdir. Sonra baktı ki o battı dedi ki ayı gördü ay benim Rabbimdir dedi. Sonra baktı ki yıldız battı şey yıldızları gördü dedi bunlar Rabbim. Yani sırasını karıştırmış olabilir evet, ama hulasa kıssayı hepiniz biliyorsunuz. Asr-ı mürceleri dediler ki İbrahim Aleyhisselam tek tek bu sayılan ayette zikredilen nesnelere ibadet etti. Gerçekten onun Allah'ın e, Afan, onun kendi ilahı olduğu inancına vardı. Ve buradan yola çıkarak cehalet özürdür dediler. Ve Allah'ın peygamberine aleyhisselam iftira ettiler. Allah'ın nasını yalanladılar. Ve kafir oldular. Allah Azze ve Celle ne diyor? Asla müşriklerden olmadı. Allah mı doğru söylüyor? Biz şimdi onlara diyoruz. Siz mi doğru söylüyorsunuz? Birazcık tefsir karıştırsaydılar Mute, özellikle işte selefi camiada bu iddialar ortaya çıktı birazcık itibar ettikleri İbn Kesir'in tefsirini karıştırma ihtiyacı duysaydılar İbn Kesir'in e yani bu mudur benim Rabbim diye kavminin akılsızlığını ortaya koyduğunu İbrahim Aleyhisselam'ın göreceklerdi aynı şekilde İmam Kurtub'in orada has olunmuş bir elif vardır ayette deyip ayeti Ehe'da Rabbi şeklinde kıraat ettiğinde göreceklerdi ama itikatlarındaki sapma ama dünya sevgisi, ama kalplerindeki hastalıklar, ama Allah Azze Ve Celle'nin onlara fitne irade etmiş olması, onlar ne yaptılar? Yehdi bihi kefiran ve yudilbihi kefira. Allah bir kısmını bununla hidayet eder, bir kısmını saptırır dedi. İşte Allah Azze Ve Celle bu müşriklere, asrımızdaki ve önceki bütün müşriklere reddiye vererek ne diyor? İbrahim aslan müşriklerden olmadı. Şükrenli işte bahuvahedahu. Allah ona verdiği nimetlere şükretmesinden dolayı nasıl Allah azze ve Celle tufta bulundu, onu seçti ve onu ila ile ı mustaqim oraya ne yaptı? İletti, hidayet etti Allah. Ve eteyna hufid dünya Biz ona dünyada iyilik verdik. Alimler ne diyorlar? Bunu iki şey vermiş Allah ona. Güzel eş, eşi güzelmiş, sarı annemiz. Bir de mal. Bakın bunlar dünyalık nimetlerden mümin'e sayılmış. Çünkü ne bilsen baktığında mümin'e gözünü aydınlatan, hayırlı güzel bir eşten daha büyük bir nimet verilmemiştir mümin'e diyor. Bunlar dünyalık meta noktasında mümin'e verilmiş güzel nimetlerdir. İki mallı vermişti Allah Azze ve Celle. İbrahim aleyhisselam zengindi ve bunu Allah yolunda infak ediyordu. Va ateena hufi dünya hasene, ona dünyada iyilik verdik. ve inna hufil akhirat ile minas sallihin, de kesinlikle salihlerdendir İbrahim. Sonra sonra Allah azze ve celle bunları beyan etti. Ne diyor? "Aw <gülüyor> sana vahiy ki ileyke enettebe' minle te ibrahim hanife. İbrahim'in hanif dinine tabi olmanı emrettik." diyor. Ya Muhammed Aleyhisselam Kur'an'ın hiçbir yerinde Allah azze ve celle'nin İbrahim Aleyhisselam dışında başka bir peygambere bizim peygamberimize tabi olmayı emrettiğini bulamazsınız. Bu ayet dışında Allah Azze ve Celle neyi emrediyor? İbrahim Aleyhisselam'ın dinine uymasını emrediyor. وَمَا كَانَ مِنَا الْمُشْرِكِينَ O asla müşriklerden olmadı. وَمَا gene Arapça bilenler bilir. İkisi de madi sığasınır. Geçmiş sığasınır yani. İbrahim asla ne olmadı? Müşriklerden olmadı. Allah Kur'an'ın başından sonuna hafız olanlar bilirler. Vama kenemnel müşrikin. Vama kenemnel müşrikin. Bu ayeti tekrar eder. Niye İbrahim asla müşrikler olmadı? Çünkü bütün müşrikler biraz sonra gelecek ve bütün Yahudi Hristiyanlar kendilerini İbrahim Aleyhisselam'a nispet ediyorlardı. Ve hun rabbul alemin ya'mur nabiyahu bitti bi'tba'e milte İbrahim. Allah burada resulüne emrettiyse bu hitap kimi de bağlar? Bizi de bağlar niye usulü fıkı kaidelerindendir ki Abdülkerim İbni Zeydan Elveciz usulü fıkıh kitabında naklediyor aslolan diyor el hitabu ila rasulihi kitabullah ila rasulihi Allah'ın Resulüne olan hitabında aslolan nedir ümmetinin de bu hitaba dahil olmasıdır illa istesne ama istisna yapılan durumlar hariç ne gibi kim örnek verecek gece namazı gece namazı, gece namazı ne? nebi sağ olsam'a e farz emir var. Hitap var. Ama o hitaptan kim istisna kılınmış? Başka bir karineyle biz istisna kılınmışız. Ama başka bir karine yoksa bu kimi kapsar? Hepimizi kapsar bu hitap. Gene aynı şekilde Allah Azze ve Celle sadece nebisine değil başka bir ayette de zaten bunu bize emrediyor. Allah Azze ve Celle En'am suresi 161. ayette diyor ki kul deki inneni şüphesiz Edani Rabbi ila siratimmu'stakim. Rabbim beni doğru yola hidayet edecektir. Dinen kıyimen dinin aslına kıyım olan yıkılmayan sabit olan o dine hidayet edecektir. Millete İbrahim o din ki İbrahim'in milletidir hanifen hanifliktir ve ma kana mine'l o asla müşriklerden olmadı. Allah azze ve celle gene bize seslenerek diyor ki Rabbimiz kul de ki sadakallah Allah doğru söyledi. Fettbiğu tabi olun. Bak emir bize geliyor Cemil geyla. Fettbiğu millete <Übrahim> İbrahim. İbrahim'in milletine tabi olun. Hanifen ve Mekke'nemiler <mâsacre minushã professionally> müşrikin. O hanifti asla müşrikler olmaz. Bakın dikkat edin okuduğum ayetlerin hepsi ayrı ayetler. Dört tane ayet okudum. hepsinde de Allah Hanife Müslüman ve Mekke'nemiler müşrikin. O Müslüman da hanifli müşriklerden olmaz. Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Çok çok tekrar ediyor ki az önce ne dedik dersten önce bir şey ne kadar çok tekrar edersek kafamızda o kadar yer eder Allah bunun kafamızda yer etmesini istiyor Rabbimiz boş kelime kullanmaktan münezzehtir Allah'ın her kelimesinde hikmet vardır her kelimesinde her harfinde hikmet vardır Allah boş kelime kullanmaz o yüzden Rabbimiz kitabın başından sonra bu kadar yerde bunu zikretmesinin sebebi bunun Allah katındaki öneminin anlaşılması içindir. Evet kardeşler. Aynı şekilde Allah Azza Ve Celle Yahudi ve Hristiyanlara reddederek onlar ne iddia ediyorlardı? Biz hidayet üzereyiz, biz hak üzereyiz diyorlardı. Onlar da La İlahe İllallah diyor. Bugünkü Hristiyanlar aklınıza gelmesin. Mesela birazdan gelecek. Medine'de neden Yahudiler vardı? Hiç siyer kitaplarına baktınız mı? Çünkü Yahudiler son peygamberin Aleyhisselatü Vessel, Medine'de çıkacağını bildikleri için oraya geldiler ki bizim aramızdan Allah seçsin diye. Yahudiler bu niyetle geldiler. Niye? Onlar da biliyorlardı. Çünkü son bir peygamber gelecek Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. La ilahe illallah ikrar ediyorlardı. Birazdan gelecek Irak Yahudileri de La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ı bile ikrar ediyorlar. Ama diyorlar ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bütün yaratılmışlara değil sadece Araplara, ümmilere gönderilmiş diyorlar. Onların küfrü de bu. Bakın La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorlar. Ama peygamber Araplara gönderilmiş değil risalet noktasında küfre düşüyorlar. Bak demek ki mücerret la ilahe illallah Muhammedur Resulullah kişiye ne yapmıyor? İslam kazandırmıyor. Ilerki derslerde de bu mesele teferruatıyla gelecek. Allah Azze ve Celle Yahudi ve Hristiyanlara ettirek ne dedi? Vakalu dediler ki kunu huden avna sara. Ya Yahudi olun ya da Hristiyan olun dediler. Tehtedu o zaman hidayet edersiniz. Kul de ki bel millete İbrahim hanife. Bilakis İbrahim. Şimdi bel Arapçada bel nedir biliyor musunuz? Öncesindeki geçen manayı nef yeder, iptal eder. Başka tam zıttına bir mana getirir. Önemi budur yani. O yüzden Allah hani onların hidayete ermeniz için Yahudistan olmanız sözünün akabini Allah. Bel bilakis Bel Millete İbrahim Hanifen İbrahim Hanif dinlendi, Hanif millettendi Asla müşriklerden olmadı Aynı mesele Bu La İlahe illallah Yani İbrahim'in dinine tabi olma meselesi Yusuf Aleyhisselam kıssasında da var Kur'an'da Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını iyi bilenler okuyanlar Göreceklerdir ki Allah Azze ve Celle Yusuf Aleyhisselam'dan Bahsederken hapiste iki arkadaşı Ne soruyordu hapis arkadaşı ona Rüyalarının tevilini Bakın burada da bizim tebliğdeki usulümüzle Peygamberlerin usulünün arasında Ne kadar dağlar kadar fark olduğunu görün Adamlar rüyadan soruyorlar Yusuf aleyhisselam diyor ki İnni tereptu millete kavmin la Ye'minune billahi ve liyumil ahir Ben Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen bir kammin dinini terk ettim Ne alaka rüyayla Hiçbir alaka yok Ama peygamberler neyle başladılar insanlara Bitte vahid. Onunla başladılar Şimdi Yusuf Aleyhisselam bu ayette böyle dedi. Hum kafirun. ve diyor ki onlar kafir benim kavmim. O kafir olan Allah'a ve ahiret günü iman etmeyen kavmin dinini terk ettim ben. Ve tabi oldum kime? Millete ebei babalarımın milletine. Millet Arap Kur'an-ı Kerim'de din manasında kullanılmıştır. Millete ebei İbrahim'e babalarım İbrahim, İshak ve Yakup onlar da onun oğulları. Aleyhisselam ve mekan elene en lüks reke billahi min şey bizim Allah bir şey ortak koşmamız mümkün değildir diyor Yusuf al esnem. Fatır koal itibar min meani la ilahe illallah. Ey nafi ve ispat. Burada terk etmek ve ittiba etmek nedir? eder? ve ispattır. La ilahe illallah da ne yapıyorduk? Sahte ilahları reddediyorduk. İllallahla Allah'ın ilahlığını ispat ediyorduk, değil mi? Burada da ne yaptı? İlk önce caminin dinini terk etti. Sonra babalarının da ta dinle tabi oldu. İlk önce terk sonra ittiba işte bu la ilahe illallah. Yusuf Aleyhisselam da bunu söyledi. Gene Rabbimiz Celleve Ale Milleti İbrahim'den bahsederken ehsanu din diyor, dinin en güzeli diyor. Allah Azze ve Celle diyor ki aman dinen yüzünü Allah'a çevirenden daha güzel dinli kim olabilir? Vahhu muhsin ve bu bu kişi muhsindir, muhsin yani iyilik yapan vetteba millete ibrahim Hanife İbrahim'in hanif dinine tabi olanlardır vettahadallah ibrahime halile allah İbrahim'i dost edinmiştir allah Azze ve celle ile ibrahim dost edinmiş bu da onun e, diğer peygamberlerden ayrılan bir özelliğidir gene rabbimiz celle ve ala ancak İbrahim'in milletinden kimin yüz çevireceğini haber verdi sefih olanın mehme öyle ki Kânet mertebetu ev eştühre adamın mertebesi çok olsa şöhreti olsa ennehu ilmin ilmi olsa ve dinin ve fıkhin dini olsa fıkhı olsa ve uslubin ve hitabetin çok güzel uslubu olsa insanlar çok güzel hitap ama fehu eğer İbrahim'in dininden yüz çevirdiyse o ahmanta kendisidir niye İbrahim'in dini nedir akıllının tabi olacağı dinler. Allah Teala diyor ki ve men yergha ba millet İbrahim'e Her kim İbrahim'in dininden yüz çevirirse illen mesfi nefse Nefsini ahmaklıkla itamet. Yani ancak ahmak nefisi biri ondan yüz çevirir. Ve adiste estafeynahu fi'd dunya şüphesiz biz İbrahim'i dünyada seçtik ve innehu fil ahireti lemine salihin o ahirette de kesinlikle salihlerden de. <gülüyor> Fe millet hiye millet İbrahim. Peki İbrahim milleti nedir? Zaten bizim ders, ders silsilemizin ana konusu, ana meselesi budur kardeşim. Şimdi Allah Azze ve Celle bu Kur'an'dan bahsederken diyor ki Allah size ve bana rahmet etsin. Yasin suresinin ilk hikayeti Yasin vel Kur'anil Hakim Bu Kur'an'dır ki hakimdir. Hakim, Arapça hakemeden gelir. Hakim olursa mübalağa ifade eder. Yani çok hüküm olan, hüküm doludur Kur'an yani. Kur'an'dan birçok hükümler çıkar. Yeter ki Allah insanı fıkıhla rızıklandırsın. Yeter ki Allah insanın basiretini, anlayışını açsın. Ve hikmet dolu anlayışı onu nasip etsin. Unutmamak lazım ki Nebi Sassam ne diyor? Rasul hikmeti mim e, el mehafetullah. Mekhaf, Hikmetin başı nedir? Allah korkusudur. Yani ilk önce takvanın beraberinde Allah Azze ve Celle bu Kur'an'dan hükümler çıkarmayı, hikmetler çıkarmayı insanoğluna ne yapar? Beşere? nasip eder. Bu İbrahim aleyhisselam ki yeni ve eski Yahudi Hristiyanlar dahil olmak üzere müşrikler de bunlara dahil olmak üzere hepsi severler. Mesela asırımızdaki müşrikler kurban keserler. Kime tabi olurlar? İbrahim aleyhisselama tabi olurlar. Oğlu İsmail'i kestiği için yani onu kurban olarak kesecekti Allah o sırada kurban gönderdi ve böylece meşru kılındı günümüzdeki müşrikler Kabe'ye giderler faizle aldıkları parayla Allah'ın beytini tavaf ederler gene İbrahim'in milletine tabi olurlar Yahudi Hristiyanlar Kudüs'ü kutsarlar Filistin'i kutsarlar gene İbrahim Aleyhisselam'a ittiba sebebiyle gene aynı şekilde Yahudi Hristiyanlar birçok şeyde bulunurlar ibadette bulunurlar ve kendilerini ne yaparlar İbrahim Aleyhisselam'a nispet ederler Allah Celle Celaluhu'da Yahudu Hristiyanların bu yaptığına karşılık şöyle cevap veriyor. Diyor ki, Ya ehlel kitap, ey kitap ehli. limetu tuhaaccune fi İbrahim. İbrahim hakkında niye deliller getiriyorsunuz? Niye hüccetler getiriyor? Deliller getiriyorlar. Peygamberle şey yapıyorlar, cedel ediyorlar aleyhissalatü vesselam. İşte biz, İbrahim bizim atamız. İbrahim de bizim dinimizdendi. Sen kafandan bir din getirdin. Gelip peygamberle münakaşa ediyorlar aleyhissalatü vesselam. Vama un zileti Tawrat onu Tevrat ve İncil'i indirenden başkası indirmemiştir ki diyor. Hala akıl etmeyecek misiniz yani? Niye İbrahim hakkında deliller getirip duruyorsunuz? Ha, en tüm, ha İlminiz olduğu bir şey mi delil getiriyorsunuz siz? Falimatu <gülüyor> haçun, İlminiz olmadığı noktada niye siz delil getiriyorsunuz ki? Bakın bura günümüzdeki müşriklerin bir vasfını daha bize gösteriyor. O da ne? Buraya dikkat buyurun inşallah. Onlar ne yaptılar? Kendi zanlarına göre geçmişten istidlal yaptılar. Yahudi Hristiyanlar ne diyorlar? İbrahim de bizim dinimizden. Geçmişten istidlal yapıyorlar. Bugünkü müşrik asrın mürciyeleri işte e, Allah'ın indirdiği hükmetme, işte teşri meselesi falan bize şüphe öğretecekler ya. Nereden delil getiriyorlar? Necaşin'den getiriyorlar. Nereden getiriyorlar? Hiç yer kapalı müteşabi sadece zanni çıkarımlarla Sadece bazı zanlarla ne yapıyorlar? Geçmişten istidlal yapıyorlar. Bu meselede de kime benzediler? Ehli kitaba benzediler. Vallahu yalemu ve entum la ta'lemun diyor ayette. Allah bilir sizler bilmezsiniz. Ma kana İbrahim Yahudiyen. Allah apaçık bayan ediyor. İbrahim Yahudi değildi. Vel <gülüyor> ensaraniyen. Hristiyan dedi. İşte Yahudi ve Hristiyanlar da ahmak oldukları ortaya çıkıyor. Niye? Çünkü İbrahim Tevrat'tan ve İncil'den önce geldi Aleyhisselam. Yani nasıl olur da Yahudi Hristiyan olabilir? Öyle değil mi? Hı. Allah onları akılsızlıkla itham ediyor. وَلَكِنْ كَانَ Hanife Müslüman. <gülüyor> Ama o Müslümanlığı, Hanif'ti. وَمَا كَانَ مِنَ Asla müşrikler olmuyor. Çünkü ehli kitap da müşrik. Yahudi Hristiyanlar da müşrik. Ama Allah Azze ve Celle onları farklı bir isimlendirme isimlendirmeyle isimlendirmiş ve onları ayrı bir grup olarak kılmıştır. İnne <gülüyor> اَوْلَ bir İbrahim'e İbrahim'e insanlardan en yakın olanlar, evlâ olanlar. Kimmiş? Biz de onlardan olalım. Lillazinettebehu <gülüyor> ona tabi olanlardır. Wa hadha nebiyyu vellezine amanu Bu peygamber ve ona iman edenlerdir. Muhammed sallallahu aleyhi ve, sellem ve onun etbaaları İbrahim'in dinine en yakın olan, en evlâ olan insanlardır. Vallahu waliyul mu'minin Allah müminlerin velisidir. Gene sahih bir hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bize haber vererek şöyle söylüyor. Bu isdu bil hanefiyye. Ben haniflik ile gönderildim diyor. Yani İbrahim'in hanif dini tevhid ile gönderildim. Gene Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sabah akşam yapılan zikirler var ya. Onları düzenli yapan kardeşler bilirler. Asbahne ala fıtratı islam ve ve ala kelime-i ve ala nebiyina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ala millet-i Ebina İbrahim hanifan ve ma kane min'el müşrikîn. Nebi sallallahu sabah akşam üçer defa bunu yapıyormuş. Ve her birinde de ne diyor? Babam İbrahim'in milletine tabi oldum. O asla müşriklerden olmadı diyor. Bu İbrahim'in milleti bu kadar önemli sabah akşam. Sabah akşam ona tabi olduğumuzu ilan edecek kadar önemli bir şey İbrahim'in hanifliğini. Gene Nebi sallallahu aleyhi ve sellem namazın başlangıç dualarını zikretmiştik biz fakat hatırlayan hatırlayın birkaç tane zikra vardı farklı farklı. Birinde ne diyor veccehü vechiyye ben yüzümü döndüm lillazi fatara semawati vel ard yelri ve gökleri yaratan Allah azze ve celle hanifen hanif olarak vama ma ene ben müşriklerden değilim inne salati şüphesiz namazın ve nusuki kurbanım ve mahyaye ve memati yaşamın ve ölümüm lillahi Rabbi alemin la şerike leh alemlerin rabbi içindir On ortağı yoktur ve bizalike umirtu ve ene evvelü'l muslimin ben bununla emrolundum ve müslümanların evveliyim Gene Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyordur? Müslümin rivayet ettiği bu hadiste namazın başlangıcında gene Hanif dinine vurgu yapıyordu. Tabi olduğunu beyan ediyordu. Bakın bu dua aynı şekilde kurban keserken kurban kesecek Müslümanlar söyleyeceği duadır. Bu sünnettir bunu yapmak. Bunu ezberlesinler inşallah. Evet. Gene bu davete icabet edenler yani İbrahim Aleyhisselam'ın dinine icabet edenler yeni bir şeyle gelmiyorlar yani. Yeni bir dine girmiyorlar. Bu din zaten vardı. Bu din neydi? Bütün peygamberin ortak dini olan tevhid diniydi. Allah'a ibadeti birlemekti. Allah ayette diyor ki resulüne: "Kul de ki mekuntu minar rusul. Ben resullerden sonra bir bidat çıkarmadım. Yani yeni bir şey getirmedim yani." O ben önceki getir, getirenlerin getirdiğini getirdim. O da neydi? Kufru bit tağud el imanü billahdi. Tağudu inkar Allah'a imandı. Allah Azze ve Celle bu kitabı <gülüyor> insanları ne yapsın diye indirdi? Doğru yola hidayet etsin. Onları karanlıklardan, sapıklıklardan kurtarsın diye indirdi. Yahudi ve Hristiyanların ehli kitabın hüccetlerini Allah Azze ve Celle kitabında böyle zikrettikten sonra Onların bu şeylerini e, inkar ettikten sonra Rabbimiz Celle ve Aley e, Gene aynı şekilde Tevrat'ta ve İncil'de başka ayetlerde son gelecek peygamberin e, Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem'in önceki peygamber tarafından müjdelendiğini bize haber verdi Bunlar tahrif olmayan, şu, an, şey, şu anda tahrif olmuş Tevrat ve İncil'lerde bile mevcuttur yani şu anda var olan Tevrat ve İncillerde Allah diyor ki Ellezine yettebi'unur rasul en-nebi en-nebi'l ummi. Onlar ümmi olan peygambere tabi olurlar. Bakın Allah niye en-nebi'l ummi diyor? Ümmi ne demek Arapça um? Amin. Anne demek. Yani bilgisi anadan doğduğu gibi. Yani cahil, yani okuması yok, yani yazması yok. <gülüyor> Adama tevhid anlatıyorsun. Biliyorsun çocuklar puta secde etmez. Yav cahil mi kalsınlar? Bire kafir. Allah, Allah Resulü cahil miydi yani? Allah Resulü ümmiydi yani. Ümmi. Yazma yok. Okuma yok. Sahabenin ekserisi ümmi. Hiçbiri okuma yazma bilmiyorlar. Ama dünyayı vahyin nuruyla doldurdular. Niye Allah'ın dinine sarıldılar? Tağutların dinine değil. Aman bir yere gelelim de Allah'ın dinine özle hizmet edelim deyip de şeytan ayağını kaydırdıklarından olmadılar yani. Ne yaptılar? Allah'ın dinine sarıldılar. Allah da izzetli kıldı, yüceltti onları. Allah da vurgulayarak diyor ki o ümmi olan peygambere tabi olanlar ellezî yecidûhu maktûban fi't-tevrati var incil Tevrat'ta ve İncil'de onun yazılı olduğunu göreceklerdir diyor Allah. Gene başka ettuğu ve "Kâle İsa İbn Meryem. İsa Meryem'in oğlu İsa. Ni Allah İbn Meryem diyor? Çünkü İsa ilah değil Meryem'in oğludur. Allah vurgu yapıyor. Ve kâle İsa İbn Meryem. Meryem'in oğlu İsa dedi ki: beni e, "Ey Beni İsrail'e! Ey İsrailoğulları! İnni Rasulullah aleyküm. Ben size Allah'ın resulüyüm. Musaddıkan lima beyne yedey minet Tevrat" Önümden gelmiş olan Tevrat'ı tasdik edici. Yani o da yeni bir şey getirmeli. Tevrat'ı tasdik ediyor. Sadece şeriatları farklı. Sadece furuat farklı. Birinde necaset olan, birinde necaset değil. Birini yıkarsan gidiyor, birinde yıkarsan olmaz. Birinde ganimet helal, birinde ganimet haram. Sadece teferruat. Ama dinin aslı ne? Aynı. Ve mubeşşiren bir rasulin Ve şu rasulü müjdeleyici olarak geldim Ye'ti min benden sonra Gelecek ismuhu Ahmet onun adı Ahmet'tir Diyor İsa aleyhisselam ve İncil'de Bunlar tahrif olmuş İncil'de bile nedir Mevcuttur Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Hakkında Allah azze ve celle Böyle beyanatta bulundu Evet bunlar hepsi Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ve İbrahim Aleyhisselamın tabi oldukları Dini beyanda o Kuran ve Sünnette var dolmuş naslardır Şimdi bizim İmam İbni Teymiyye rahimehullah'ın Haniflik hakkında yaptığı tanım. Yani Haniflik nedir? Manası nedir? İbrahim'in milleti nedir? O çok mükemmel 4 satırlık bir paragrafı var. Bunda çok büyük ibretler var inşallah. Şeyh diyor ki en yakun el kalb muqabbilan al hak vel ilm zikr Kalbin ilmi, zikri ve hakkı kabul etmesidir diyor. Kalbin zikri Hakkı ve aynı şekilde ilmi kabul etmesidir Biz analarımızın karnından cahil çıktık Hiçbir şey bilmiyorduk Bizler de bunları anamızın Ben şimdi bunları anlatıyorum da, Anamın karnından bunları anlatarak çıkmadım herhalde Siz de bunları biliyorsunuz ama Bunları annenizin karnından bilerek çıkmadınız Ne yaptınız? Hakkı öğrendiniz, tabi oldunuz İlmi öğrendiniz, tabi oldunuz Ve bu ilmi zikrettiniz Allah da beyinlerinizde yer ettirdi Kalplerinizde yer ettirdi işte Hanifli tarif ederken kalbin mukabbilen alel hak ve elmu ve zikr bunları kabul etmesidir diyor. mu an zikri gayri zelik. ve bunun dışındaki her şeyden irad etmesidir. Bunun dışındaki her şeyden yüz çevirmesidir. Dün belki aramızda fanatik Fenerbahçeli Galatasaraylılar vardı ama bugün adamın umurunda değil. O onu yenmiş, bu bunu şey yapmış, bu bununla şampiyon olmuş, bu maçını kaçırmış. Niye? Kalbi artık Hanif. Allah'a dönmüş, Allah'ın zikri dışındaki her şeyden ne yapıyor? İrad ediyor. Ve tilke el hanefiye dini İbrahim. İbni Teymi diyor ki işte bu İbrahim'in hanif dini budur diyor. Kalbin zikre, hakka ve ilme yönlenip, Allah'a yani özet olarak yönlenip, onun dışındaki her şeyden irade etmesidir diyor haniflik. Fe innel hanefu ve meylu ani şey bil ikbali ala akar. Çünkü haniflik diyor kelime olarak, bir şeyi kabul edip diğer her şeyden, bir şeyi kabul edip ona ederek diğer her şeyden irad etmektir diyor. Diğer her şeyden uzaklaşmaktır. Allah o yüzden Nebisi için ne dedi? İbrahim Aleyhisselam için hanifti dedi. Niye? Onun kalbi sadece Allah Azze ve Celle çarpıyordu. Kalbinin merkezinde kim vardır? Rabbi olan Allah Azze ve Celle vardır. فَالدِّينُ الْحَنِيفِ هُوَ الْاِقْبَالُ عَلَى اللّٰهِ وَحْدَهُ وَالْاَيْرَادُ عَمَّا سِوَاهُ Hanif olan din Allah'ı bir olarak tevhid üzere kabul etmek ve onun dışındaki her şeyden irade etmektir. Ve huve'l ihlas işte ihlas budur. Yoksa ihlas namazda boynunu büküp böyle takvalıymış gibi görünmek değildir. Ömer anh geliyor bir tanesinin ensesine çakıyor öyle. Düzgündür diyor. Takva kalptedir diyor. İhlas kalptedir. İhlas ibadeti Allah'a birlemektir. İnsanlar desin diye ibadet yapmak değildir. Riya için ibadet yapmak değildir. Dinin bir kısmını Allah'a bir kısmını Allah'tan başkasına vermek ihlas olmaz. İhlas tevhid üzere Allah'a yönelmektir. Ellezi teracem tu kelimetul hak işte tercüme edilen hak kelime budur diyor. İhlasdır diyor. Ve kelime-i tayyibe la ilahe illallah, o en güzel kelime. Güzel kelime de nedir? Allah'tan başka ile olmamasıdır. Ve dua ediyor, sözünü böyle bitiriyor. Allahumme sebbitna fi dunya ve fil ahireh. dünyada ve bizi sebat ettir. Ve la havle ve la kuvvete illa billah. Allah'tan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur. İbnü Taymiyyah rahimehullah bunu Risale tu fil kalp yazısında beğenmiş ve bir paragrafla İbrahim, milleti İbrahim'i o kadar güzel açıklamış ki Allah'ın ona rahmet etsin. Yani kalbin Allah azze ve celle dışındaki her şeyden iradıdır haniflik. Tevhid budur. İbrahim'in milleti bütün resullerin çağırdığı din budur yani. وحقيقة ملة إبراهيم هي البراءة الكاملة من المشركين وشركهم حتى يؤمنوا بالله وحده. İbrahim milletinin aslı şirkten ve müşriklerden neydir? Beraat etmektir. Hakikati budur. Allah Azze ve celle diyor ki İbrahim aleyhisselam'e, "Ve izqale İbrahimu lebihi azar." Babası Azar e dedi ki, "Etettehidu asnamen alehate?" Sen putlara ilah mı ediniyorsun? "Inni erake. Bakın beyana bakın ha. "Inni arake ve kavmaka fi dalalin Ben seni ve kavmini dalalet üzere görüyorum. Kıvırma yok. Aman davet maslahatı yok. Aman işte ümmetin çıkarıdır. Aman bunun parası bize gelir. Aman bu zekatını verir bize yok. ''İnni erâke ve kavmeke fî dalâlin mûbîn'' ''Bu benim babamdır yok, bu benim amcamdır, bu benim dayımdır, halamdır, bana kırılır, bana gücenir yok.'' ''İnni erâke ve kavmeke fî dalâlin mûbîn'' İşte İbrahim'in Hanif dini budur. İşte tabi olunacak. İşte ahmak olmayacak insan, akıllı insan buna tabi olur. Bunun haricinde istediği kadar güzel kelam yapsın, istediği kadar dini bilgisi olsun, istediği kadar insanlara güzel hitap etsin, İbrahim'in dinine davette tabi olmayan insan ahman ta kendisidir. Allah Azze ve Celle gene Nebisinden haber vererek diyor ki felan mertebeye lehu? Ne zaman ki ona beyan oldu? Kime İbrahim'e beyan oldu? İbrahim anladı meseleyi. Allah Azze ve Celle ona basiret verdi, bütün peygamberlere şeyle birlikte ergenlikle birlikte şey verilir. Ee, artık o zaman artık başlar yani. Ee, onun hikmet üzere, basiret üzere hareket etmesi başlar yani. Ve birazdan ayet gelecek. Putları kırdığında da İbrahim Aleyhisselam için ne diyor? İnnehu Inna Hu Feta diyor. Feta Arapça, Arapça bilen çocuk için denir. Daha buluga ermemiş genç delikanlı yani o çağlarda. Golem biraz altıdır. Feta de tam yeni buluğa ermiş yani buluk çallarındaki kişinin adıdır Arapçada. Hulem bir buluğa ermemiş küçük çocuğun adıdır. Ayette ne diyor? İbrahim var diyor. Feta bir genç var diyor. Daha bak bu putları kırdığında bu babasıyla olan konuşması putları kırmadan önce. Daha önceki bir vakit. Ne zaman ki ona beyan olduğu. Adu lillah babasının Allah'ın düşmanı ona beyan olduğu beyan oldu. Tabarra minhu babasından beri oldu. İnne e le le'evvâhun halim. Şüphesiz İbrahim halimdi, çok yumuşak kalp Buna rağmen Allah niye bunu zikretti? Hiç tefekkür ettiniz mi yani? Allah niye ona ne zamanki beyan oldu babasının Allah'ın düşmanı oldu ve o babasından teberrü etti dedi de ondan sonra şüphesiz İbrahim çok halim, çok yumuşak kalp Niye dedi? Buna rağmen kalbi yumuşak olmasına rağmen İbrahim ondan teberrü etti yani. Bazı insanlar görürsünüz, aman biz işte yumuşak huyluyuz, yumuşak kalpliyiz, müşrik de olsa da biz onları seviyoruz derler. Allah Rabbimiz Celle nasıl bakın reddiye veriyor yani. O ayetleri üzerine biz hakkıyla tefekkür etmiyoruz kardeşler. Bu ayet, bu ayet, bir saniye, Tevbe suresi 114. ayet. Biz hakkıyla ayetler üzerinde tefekkür etmiyoruz. Vallahi biz hakkıyla tefekkür etsek halis din ortada. Başka alim ulema sözüne gerek yok yani. Başka bize davet yolunu gösterecek insanlar gerek yok. Rabbimiz Celle ve Ala bize neyi göstermiş? O davetin yolunu kitabında apaçık beyan edilmiş bir şekilde ortaya koymuş. Yeter ki tefekkür edelim. Gene Rabbimiz diyor ki: "Bu ekale İbrahimu lebihi İbrahim babasına ve kavmine dedi ki: "İnneni beraun mimma tabudun. Ben sizin ibadet ettiklerinizden beriyim." İfadeye çok dikkat edin inşallah. Şimdi Arapça bilenler dikkat etsin. "İllellezi fatarani" Ama beni yaratan hariç. Niye İbrahim aleyhisselamın kavmi Allah'a da ibadet ediyordular putlarla beraber? Yani putperest bir kavim. Sadece putlara ibadet eden, Allah'ı terk eden bir kavimdeydiler. E bu kavim de Allah'a ibadet ediyor. Bir de gidiyor Kemal Atatürk'ün putuna ibadet ediyor. Aynılar yani. İbrahim aleyhisselam ben sizden beriyim dediği kavimle aynılar. Bera mimma tabudun illellezi fatarani. Ancak beni yaratan hariç feinnehu seyehdin. O beni hidayet edecektir diyor. Ve <gülüyor> kelime ta bakiye fi arkasından kalıcı bir kelime kıldı laallehum yerciun umulur ki onlar dönerler diye şimdi bu ayete de dikkat edin gene usuba dikkat edin inşallah ve kale dedi ki ya kavmi inni berum mimma ey kavmim ben sizin ortak koştuklarınızdan benim az önce ne dedi mimmetabudun dedi ibadet ettiklerinizden şimdi ne dedi mimma tusrikun İni ve cehtu vecihye lillezî fatarâsâ mevâti ''Ben yüzümü yerleri ve gökleri yaratan Allah'a çevirdim.'' Bak demedi illerlezî fatarâni. Çünkü niye? ''Tuşrikun'' yani Allah'ın dışında ortak koşulan sahte ilahları şey yaptığı için. Sahte ilahları ifade ettiği için bir daha istisna yapmadı. Ama tabudun dediği zaman, ibadet ettikleriniz dediği zaman, çünkü o kavmin ibadet ettiği biri daha var. Allah Azze ve Celle orada ne yaptı? İstisna yaptı, Ben ondan beri değilim. O benim Rabbimdir. Beni hidayet edecektir dedi. İnni ve cehdi vecihye lillezi fatera semavatı velat hanifen ve me'ene minel müşrikin. Ben hanifim, aslan müşriklerden değilim dedim. İşte bu buraya kadar saydığımız ayetler, İbrahim Aleyhisselam'ın milleti, Allah Azze ve Celle'nin onun dinden olduğu iddia edenlere verdiği, işte e, reddiyeler vesaire bütün hepsi sonuç olarak şu birazdan okuyacağım Allah azze ve celle'nin şu ayetinde ne yaptı? Allah bunu özetledi, mulahas bir hale getirdi. Nebi Allah azze ve celle diyor ki: Mümtehine suresi 4. ayet hepinizin zemininde. Kat <gülüyor> kenet lekum hasene. Sizin sizin için güzel bir örnek vardır. Kimde? Fi İbrahim ve'llezine ma'ah. İbrahim ve beraberindekilerde." İbrahim ve beraberindekiler lafzı için i̇bn Cerr et-Taber'i ne diyor? Var mı bilen? Diğer peygamberlerden diyor. İbrahim ve diğer peygamberler de sizin için güzel örnek. Yani hepsi bunu demişler. Ne demişler? İz qalu kavmihim kavimlerine dediler ki, inna buram minkum ve mimma te'abudun Bak, مِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ Allah'tan başka, gene Allah'a istisna ediyorlar. Niye? Her müşrik kavim kime ibadet ediyordu? Allah'a ibadet ediyordu. Allah'tan başka ibadet ettiklerinizden beriyiz. Ama önce kimden beriyiz? Tağut'un kullarından beriyiz. Ondan sonra tağut'tan beriyiz. Ama bugün maalesef birçok insan tağut'tan beri, tağut'un kullarından beri olamıyorlar. Falan diyorlar. Ama ona ibadet edenler için Müslüman diyorlar. Halbuki bütün peygamberler neyi önce aldılar? Minkum ve mimme te'abudun emin deunillah. Ve keferne bikum. Sizi inkar ediyoruz diye çeviriyorlar. Sizi tekfir ediyoruz. Allah inkar olsaydı Enkarnabikum derdi. Arapçadır inkar kelimesi. Kimse kimseyi kandırmasın. Tahrif yapmasınlar. Çünkü Allah diyor ki herrifun elkelime emmmavadi ehli kitap bunu yaptılar kelimeleri yerinden oynattılar yerli yer, yersiz kullandılar kelimelerin içini boşalttılar Allah enâ <gülüyor> nabikum demedi ki ne dedi kefer <gülüyor> nabikum sizi tekfir ediyoruz beyiz ve beden ebeynen ebeynen kom sizinle bizim aramızda başladı ve ader vut ve bağda düşmanlık ve boz ebeden ebedi olarak hatta teeminu bilâhi wâhtahu Allah'a bir olarak iman edinceye kadar illa ancak Kavle İbrahim Ali ابيh İbrahim babasına dedi ki la astagfiren leke ve ma amliku amliku min Allah'ı min şey. Ben senin için Allah istiğfar edeceğim ama Allah katına bir şey malik değilim senin için. Rabbena aleike tevekkelnâ rabbi min senâ tevekkeltik ve ileike ene ibnâ sana yöneldik ve ileike'l mesir varış sanadır diyor. Taburda İbrahim Aleyhisselam babası için ne diyor? Lestagfiren le ne? Bu nehy edilmeden önce. Sonra ne oldu? İbrahim Aleyhisselam nehy edildi. O bundan o artık istiğfar etmedi. Çünkü müşrikte istiğfar etmek caiz değildir. Bu ve buna benzer diğer ayetleri düşünen kişi biraz sonra sayacağımız bir iki özelliği ne yapacaktır? Görecektir. Nedir birincisi? İbrahim'in Hanif dini nedir? El beratü teme minel müşrikine ve şirki. Müşriklerden ve şirklerinden tam manada bir beraattır. Ta ki onlar tevhid üzere Allah'a ibadet edince kadar. Femen teberra min eşrik ve lem min ellezine yefalunuhu her kim şirkten beri oldu da şirk işlenmeden beri olmazsa fakat halefe İbrahim Aleyhisselam ve ragiban milletihü azime. İbrahim'in milletine tabi olmamıştır ve onun büyük milletinden ne yapmıştır? Yüz çevirmiştir. Yani dolayısıyla nedir? <gülüyor> Ahmaktır. Allah azze ve celle Bilakis ayette nereden bahsetti? Minkum. Az önce değindiğimiz nokta yani kullardan oğlu'nun kullarında. Şimdi Şeyh Abdülatif el-Şeyh, Şeyh, Şeyh Muhammed'in torunlarından diyor ki: "Vel meru kad yencu şirk ve hep tevhid Kişi bazen şirkten kurtulmuş ve tevhid'i seviyor olabilir. Lakin yetīhi'l-halal. Ama bu tevhidine bir halel gelir. Halel yani onu bozan bir şey gelir. Ney? Min ademil bara'a min ehli'ş-şirk. Şirk ehlinden bera, beraat etmemesi gibi. Ve terk muvalat ehli't-tevhid tevhid ehlinle dostluğu terk etmesi gibi. Ve <gülüyor> onlara yardımı. Feyakunu muttabian lihewahu dakhilan min'ş-şirki fi şu'b. Böylece hevasına tabi olarak şirkin bir şubesinden dolayı küfre düşmüştür. Lâ <gülüyor> ilâhe <illallahına> gelmiştir. Tahtum dînuhu ve mâ Dinini ve onun üzerine bina ettiği bütün amellerini ne yapar? Hedmeder yani yerle bir eder terken min ettevhid usulen ve şubben asıl olarak ve cüz olarak ne yapmıştır? Bir parça olarak terk etmiştir. Ve <gülüyor> lestakîmu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Razı olunan dini, imanı bununla beraber kaym olmaz. Yani neyle beraber Şirki, şirkten teberrü etmesi, tevhid ehlini sevmesi yalnız şirk ehlininden teberrü etmemesi nedeniyle ne olur bu kişi? İmanını bozar. Allah Azze Ve Celle için düşmanlık yapmaması, onlara boz etmemesi ve Allah Azza Ve Celle onu yaratan, onu yaşatan Allah'ın düşmanlarına dostluk beslemesinden dolayı vakulü o kademin la ilahil bunların hepsi la ilahil Allah şehadetini ne getirir, halal getirir yani la ilahil Allah şehadetini bozar diyor Şeyh Durarü Seniye Cihad yüzünde 186. sayfana. Bu birinci noktaydı. İkinci nokta bu ayetleri tedbir ettiğimizde. İnne hadil bera'a daimetun hatta yetrukul kavm ibadetü gayrallah. Bu beraat onlar Allah'a, Allah'tan başkasına ibadeti terk edinceye kadar daimidir, devamlıdır. Asla kesilmeyecektir. Ancak tevhide girmeleriyle beraber bu beraat ne olur? Düşer. Allah Azze ve Celle... Bu ve buna benzer ayetlerde üçüncü nokta zikrettiği beraatın manası ise şudur. ettekfir tekfir vel adave avvahire bi hasbil kudre ve imkaniye. Onları tekfir etmek ve güç kuvvet oranında düşmanlık izhar etmek. Vel bagdal betine ebeden ve daima bu olmazsa olmaz batini bir buzu kalpte ne yapmak? saklamak Bugün maalesef acayip olan insanların din iddiasında, ilim iddiasında olan birçoğunun bu noktadan haberdar olmayışları, bu noktadan gafil olmalardır. Şeyh Muhammed İbn Abdülvahab, tevhid akidesini muhalefeten insanların çeşitlerinden bahsederken, müşrikleri tekfir etmeyip onlara buğz etmeyen, onlara buğz etmesi haline rağmen onları tekfir etmeyenler gibi insanlar hakkında bahsederken şöyle der. Fayda عَرَفْتَ هَذَا Sen bunu bilirsen عَرَفْتَ اَنَّ الْاِنْسَانِ لَا يَسَقِيمُ لَهُ Onun İslamı sabit olmaz وَلَوَحَدَ اللّٰهُ وَتَرَكَ شِرْك Allah'ı birlese şirki de terk etse bir بِعَدَوَةٍ مُشْرِكٍ Ancak müşriklere düşmanlık yapmakla onun İslamı ne olur? Sabit olur. Ancak o zaman tabi tehli olabilir ve tasrihü bil adawa onlara düşmanlığını açıklaması ve buhut onlara olan buzun açıklaması da kemal kale taala Allah azze ve celle'nin dediği gibi la tecidu qoman yu'minun billahi ve'l yevmil ahir ve tun men allah asan Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş bir kavmin Allah'ın ve Resulü'nün sınırlarını aşan insanlara sevgi beslediklerini ne yapamazsın göremezsin gene şeyh Muhammed başka bir yerde diyor ki aslu dinil İslam ve kaidatuhu amran İslam dininin aslı ve kaidesi iki iştir. el avval birincisi El-Amru Bi-ibadetillahi Vahdehu. Tevhid üzere Allah'a ibadet etmek. La-Şerike-Lah hiçbir ortağı olmadığını bilmek. 1-Vettehridu ala dhalik. Buna insanları teşvik etmek. 3 insanları bu yüzden dostluk beslemek. 4-Ve bu tevhidi terk edeni tekfir etmek şirk işlemese dahi tevhidi terk ettiği için onu tekfir etmek. İkinci ikinci iş ise el inzar şirk fi Allah'a ibadette şirkten sakındırmak ve tağlidu fi Bunda ikinci olarak katı olmak, üç ve muadatu fihi bunda düşmanlık yapmak ve dört ve tekfiru men faalehu şirk işini tekfir etmek. İşte bu millet İbrahim. İşte bu bizim bahsettiğimiz, başından beri anlatmaya çalıştığımız İbrahim'in hanif dini olan din bu dindir. İnşallah ileriki derslerde bunun işte keyfiyetine başlayacağız. Mesela e, Allah'tan başka ibadet edilenleri ve onları kullananı inkar etmek, onlarla evlenmemek, onları tekfir etmek, buna benzer şeyler, onlara işte Müslüman muamelesi yapmamak, onlara düşmanlığı izhar etmek vesaire itizal etmek kısımları teferruatı inşallah gelecek. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulün sözlerinin güzelliğindendir. Bir kötülük varsa da nefsimden ve şeytanımdandır. Bu ahre davanen rabbil alamin.